Evet, birinci mantık çalıştaydı. <gülüyor> yani mantığın bir özelliği var. Herkes kendinde olduğu kadarıyla memnundur. Yani, <gülüyor> şimdi biz lisedeyken e, klasik mantık önce okudum. Daha sonra böyle perkebiniyale geldim lise son sınıfta. Modern mantık okuyorlar. Orada. Ama bilemiyorum. Şu anda herhalde mantık diye ders yok lisede. Şimdi uladık Hayır, bulanık mantık başlıyor. Evet. Bulanık <gülüyor> mantık başlıyor. ben öncelikle <gülüyor> Kapa Kocama çok teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten burada birçok e, felsefe, gerek İstanbul Üniversitesi, gerekse Yeditepe, Bahçeşehir, değişik şeyler, e, felsefe grupları toplantılar yaptılar. Anadolu Kulübü'nde de daha geniş ortamlarda da. da. Bizler aslında Kamu kuruluşları olarak, hele yerel yönetimleri olarak, bütün bilimsel toplantıları el sahip yapmak, desteklemek, yardımcı olmak zorundayız. gerçek. Çünkü biz bilime inanıyoruz. Her zaman onu vurgularım ben. Siyasetten falan gelen insan değilim. Kamu görevi yaptım, hukukçuyum aslında. Ben de İstanbul Üniversitesi'ne evet, evet, evet. Daha sonra yüksek lisans olarak Kamu yönetim alanında yine İstanbul'da. İstanbul Üniversitesi'ne sosyal yaptım. Atatürk'ün güzel bir sözü var. Siyasetçilerin de koşuna gitmesi diyor. İşte manevi miras olarak bir doğması böyle ayet kalıplaşmış bir şey bırakmıyorum diyor. Yani manevi mirası diyor. Bilim ve akıl. Ama maalesef hem siyasetçiler hem de ülkeyi yöneten insanlar aklı kullanıp ve bilimsel gerçeklere sahip çıkarak çözümler üretme yerine hep bilimi dışlayarak, bilimi küçümseyerek hatta ve hiçbir zaman aklıda kullanmadan günlük hayatın akışına kendilerini kaptırıp sorunları çözebileceklerine inandılar. Toplumu geliştirebileceklerine ama bunun böyle olmadığını gördük. Hemen her alanda sorun yaşıyoruz. Sorunun kaynağı da yönetim anlayışımız. Yerel yönetimlerde de bu Bunlardan kurtulabilmek için de bilime saygı göstermek zorunda bilime inanmak zorundayız. <gülüyor> Çünkü bilim olmadan insan insan kimliğini, değerlerini nitirme riskiyle karşı karşıya. Felsefe de evet de tabii ben biraz <gülüyor> felsefe bilimlerin temeli bu bakımdan her zaman onu dediğiz yani bir felsefesi bu olmalı. Yerel yönetim açısından, yerel yönetimdeki temel felsefe, temel olgularını nedir? tarafa kamu ama Kamu yönetimin bir de yerel boyutu Yani bir coğrafi bir alan içerisinde, bir coğrafi sınırlar içerisinde o yörede oturan insanların ortak ve yerel sorunlarla çözüm üretilen o konularda hizmet eden etmesi gereken bir yöntemsel yapım. Ve kamu kuruluşları devlet dahil bir hizmet örgütlenmez. Basit anlamda. Ama maalesef biz bunun farkında olmuyor. Bilgisayar düşünceden sürekli uzaklaştırdığımız için eğitimde de hep suçlama yaparız işte, ezberce eğitim. Araştıran, sorgulayan, soruşturan, dünyaya, çevreye, her olaya, her olduğu <gülüyor> biraz da eleştiren bir bakan bir anlayıştan maalesef uzarası. Yeni uçağa bakıyorum gittikçe bu konuda. Ülkeyi yöneten insanların da sanıyorum özlemi o teklifleştirme, teklif insan yetiştirme. Bilimsel düşünceden uzak bir insan modeli Oluşturma çabası içerisindelerimiz hali üniversiteler haline otlayan, artık üniversiteler bilginin üretimidir, bilimsel çalışmalardır, bilimsel üretimlerin yapıldığı yer olması gerekirken bundan oldukça uzaklaşmış durumda. O bakımdan bizler mutluysun. Hocamın da belirttiği gibi bu tür toplantılarda sizlerle birlikte olmak bizleri de ruhunu gençleştiriyor. Bir arada olmak diye adalar, bir tarafta kültürün, sanatın, dilinin gerçekten çok özgün bir şekilde yaşatılabileceği, bu konularda çalışmalar yapılabileceği bir ortam sağlığı doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleri, değerleri, çeşitlilikleri, farklı insanların, farklı inançlara, farklı tökene, kültürlere sahip insanların bir arada yaşamaları varış içerisinde, huzur içerisinde, dostluk içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşamaları bizim gerçekten ufkumuza açıyor. Ee, biz burada küçük bir fükbelediyiz. De Hepinizin bildiği gibi adalar İstanbul'un bir ilçesi tuttuğu bir ilçesinden bir tanesi. Hem kaybakanlık ve en eski aslında belediye değil. Çünkü İstanbul Şehrem Aleykisi 1854'te kurulduktan sonra, yani Kırım savaşından sonra bir altıncı daire olarak Pera, yani bugünkü Beyoğlu altıncı daire olarak bir İstanbul Şehrem Aleykisi şubesi oluyor. Yedincisi adalar, sekincisi de Kadıköy'dür, çok bilginç. 1861'dir. Burada. Daha sonra 1867'den Fransız modelini alıp eyalet sisteminden, vilayet sistemine geçince İstanbul iline bağlı bir ilçe olmuş. O günde bu, günde bu özelliğini sürdürüyor bu niteliği. Ama adaların yer, yerleşim yerlerinden çok farklı özellikleri var. Bazı olumlu yönleri var, bazı olumsuz yönleri var. İşte Trens Adaları biliyorsunuz. Bizans döneminden beri yerleşim var, küçük balıkçı köyleri varmış. Daha sonra manastırlar yapılıyor ve iktidar güdünü titremler farklıdır. İşte ilk parastorlar, laboratuvar içlerinde biz azıcık parastoriz. Gene de buraya kendi yaptıkları balaş sırlara sürülebiliyor gözlemle tıdar güdünü. Taburada hayatlarının sonuna kadar geçiyorlar. Onun için frens adaları diyor. Bir takım drammalar, olaylara resseler. Adalar Müzesi böyle bir müze. İstanbul'un ilk kent müzesini gerçekleştiriyor. Adalar Vakfı ile bir sim turu kuruluşu da. Birçok ilki hep Türkiye'de bir belediyeyle giren bir sivil toplum kuruluşunun e, hayat ve gerçekleştiği bir ilk kent müzesi olması özelliği var. Bugün Ayrıca evet, Bugün oraya da gireceksiniz. Ayrıca e, Dünya Kent Müzeleri Birliği'ne ülkemizden de ilk kent İstanbul'un ilk kent müzesi. Başka yerlere de örnek oldu. Bu konuda gerçekten övünüyoruz. Çeşitli sergiler düzenliyoruz. Dün Lefter'in anısına bir geçerken oraya da bakarsınız. Ee, ayrıca kent müzeleri bildiğiniz gibi arkeolojik bazı buluntuların sergilendiği statik yapıya sahip bir e, müze anlayışının çok ötesinde. Çeşitli çalışmalar yapıyoruz, sergiler yapıyoruz, sözcü tarih çalışmaları var. Yani kültüründen, tür insan unsuruna, ulaşımından, yaşam biçimine hemen her konuyu orada geçmişten geleceğe bir bağ olarak verebilirsiniz. Hoş üç sergi yaptık. İki misaf da sonu. İkisini yaptık. Bütün adaları biz açık hava müzesi olarak değerlendiriyoruz. Bilmiyorum, sıkıyor mu fazla? Yani fırsat bulmuşken bacalarımız <gülüyor> <gülüyor> size. <gülüyor> Biri bilmiyorum. Evet. E, bir tanesi Marmara'da hayat var şimdilik adıyla oluşturduğumuz bir sergi. Marmara Denizi'nin bir <gülüyor> can çekişen bir deniz sahibi. Geçmişten beri işte Marmara denizin etrafında başta İstanbul'da Kocaeli olmak üzere e, yerleşim yerlerinin yani maalesef e, ciddi bir şekilde kirlettiğini görüyoruz. Ama son yıllarda Tuna Nefri'nden Karadeniz'e, oradan da Boğaz yoluyla Marmara'ya kadar gelen bir çiftlik var Avrupa'nın ölçüydü. Ve yanlış avlanma, bilinçsiz avlanma, denetimsizlik vesaire gibi konularda Marmara'nın önemli ölçüde çöplük haline getirdiğini tespit etti arkadaşlarımız. Bazı çalışmalar yaptık. Turmepa gibi, Cevko gibi kuruluşlarla da ortak projeler üzerinde çalışıyoruz. Burada. Ee, Marmara Denizi'ndeki güzellikleri, adalar e, çevresinde işte çekilen deniz canlılarının fotoğrafları var, çok hoş bir şekilde. Onun sanıyorum kitaplarını da sizlere verecekler arkadaşlarımız. Ee, ayrıca e, hakkinden yansımalar diye, bir de tabii kirli diye orada. Hakkinden yansımalar diye, halk bildiğiniz gibi e, haber adamın eski adede bakır anlamına geliyor. Çünkü bakır çıkarılıyormuş. Yukarıda maden mahallesi var özellikle Kars'a ve Çıldır'a da bakan tarafında Orada da demir e, madenciliği yapmış, geçmişte. E, o da hoş bir e, sergi 1890'lardan 1925'lere kadar kartpostallarla e, e, Adası'nın yaşamını anlatan. O da İnönü Müzesi'nde, Beybederd'de iki ekimiz var. Hüseyin Dağ Mügürtlar Müzesi. o yazarımızın yıllarca yaşamış olduğu <gülüyor> dört devrin muharebi diye bizim bildiğimiz geçer müze haline getirilmiştik. İnönü'nün de yaşadığı gibi, İnönü Vakti'yle bir, bir inen müze haline getirilmiş şu anda. Sana bir fırsatınız olursa onları da görebilirsiniz. Daha bir yol var tabii adalarla. Adaların insan dolusu çok bu inanç gerçekten. En büyük zengini ne diyoruz? Geçmişte yaşamış birçok gerçek sanatçı, yazar, ünlü edebiyatçılarımız, bilim insanlarımız, siyaset insanlarımız hatta sporcularımız burada yetişmiş. Birçok buralarında burada isim vermişler. Büyükada'da başlarsınız e, Reşat Reşatlü Güntekin'den, Burgunda Batakça Heybeli'ye geçersiniz. E, Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan Ahmet Rıza e, Burgaza geçersiniz. Bir i̇şte, Saitbayır Adası diye söyleriz. Saitbayır'ı da üzüldür. Eee Kraliya geçersiniz yapılıyor İstanbul'da Saitbey meselesi. Yani onlarca şu anda da birçok ünlü şairimiz, yazarımız burada var yazısında. İlk örneklerine gerekirse Atol Behramoğlu, Gündüz Vassa, hatta Orhan Pamuk e, buradadır. Ama Atol Bey, Gündüz Bey yaz, kış kontrolü var. Mete Akdoğlu, gazeteciler, yazarlar dediğim gibi. Bilim insanları çok fazla. 300 civarında bilim insanı var. Profesör fitrine sahip insanlar. Bunlar hemen her alanda var. İşte, rektörlük yapan insanları görüyorsunuz burada. İş adamları yerini yetiştirmiş olduğu gerçekten ee, kendi alanında oldukça var. Ben bilmiyorum bir, gün, bir birisi geldi. Merhaba dedi, ben burada geldim dedim. <gülüyor> hoş geldiniz. Dedi. Yani bir turizm devi olarak Almanya'da şey. Burada bir köşkü varmış. Bir basit bir işi varmış. Onun için bir tarayayım hissettim dedi Ben de. Perişini bakarsanız Osman Boğla Boğlamoz böyle Bizim hoş da bir diyaloğumuz var, yani onlardan pek bir şey istemiyoruz bazı konularda. Katkıları vesaire oluyor, kendilerinden gelip var. Ama hem yükselen bu farklılıklar insanların. Şimdi burada farklı ülkemizde ne kadar inanç sistemi varsa, ne kadar yakın köken varsa, hemen her yakın kökenlerinden inançlar kaynaşmış durumda. Sesim çalışmalarda biz analiz yapıyoruz, çalışmalarda. Bak Türkiye'nin 80 binde İstanbul sayması. insanlar var burada, Haklarıyla da de var, Şırnak'tan da var, Ağrı'dan da var, Osmanlı'dan da var, 40'ların elinden de var. Çok şaşırdım. Yani bu kadar küçücük bir coğrafyada bu insanlar nasıl bir araya girdiklerini. Yani, bir tarafta Hristiyanı, işte Müslümanı, Musevi'si, ondan sonra Alevisi, Sünnisi, Katolik, Ortodoksu, bir tarafta dediğim gibi Ermenisi, Yahudisi. Keldaniz, Kürdü, Türkü, Lazlı, Çerkezi, hemen her şey renkli insan var. Bu insanlar hiçbir zaman bu farklılıkları bir ayrışma olarak görmemişler. Gelen insan buraya, herhangi bir işte Erçin'in köyünden geliyor. Kısa süre içerisinde uyum sağlar. Beğenebileyim işte Ordu Mesmudiye'de Ercin Can'ın bir köyünden geliyor. E, bu da gerçekten Buranın e, çok da zengin duruma gelmesine neden oluyor. Biz bununla övünüyoruz. Örnek sunabileceğin bir şey. Bunun için işte bu farklı bu çeşitliliği koruyarak geliştirmek zorundasın. Elbette ciddi sorunlarımız içinde var. Bu da genelde kaynaksızlıktan oluşan sorunlar. Bir de tabii ülkemizde ülkeyi yöneten insanlar herkinde ayrıcılara karşı Böyle işte farklı inançlara, farklı cinsiyete vesaire ee, nedeniyle ayrımcılık yapmayız falan derler ama siyaseten çok ciddi ayrımcılık içerisinde olduğunu görüyoruz. Tabii ki siyaset dediğimiz, bu kavramı iyi düşünseler ne için yapılır siyaset? Siyasi örgütler nedir? Siyasi partiler nedir diye. Yani siyaset yapan insanlar, bunu bilincinde ve farkında olsalar herhalde hiçbir zaman siyasi görüşü farklı diye, düşüncesi farklı diye ayrımcılık yapmazlar. Ama bir başbakan çıkıp, bir siyasi partinin genel başkanı mükemmelinde bir taraf olan diğer taraf olur diye diyor. İşte 23 Nisan'da sembolik bir şekilde başbakanlık koltuğuna oturup orayı hani kısa sürede devralarız ya bize de gelirler. Oturan küçüklük bir çocuğa, kız çocuğuyla Ay şimdi başbakanısını astı astım astım kestim kestik artık diyebiliyorum. Ve seçim çalışmalarında bizim adayımızı seçmezseniz size hizmet gelmez diyebiliyorum. Sonra da ayrı birçok yapmıyoruz diyorlar. Bu çok üzüntüyle siyaset bir hizmet yöntemidir ya. Biz i̇şte deriz, sosyal demokrasi ilkelerini benziyoruz, sosyal haklara, işte çalışanların haklarına, emeğe daha fazla değer veririz. Bunu daha çok önem çıkarırız. İşte sosyal sorumluluk projelerini destekleriz daha çok. Bu konuda yatırımları görsün diğer Diğer liberal ekonomilerin sorunuyor. Ama böyle bir şey hiç yok. Bakıyorsun diğer Biz, siyasi partiler için aşağı yukarı anlayın. aynı anlayış. Söz konusu. O bakımda ayrım da yapıyoruz. Biz burada seçimlik seçilmiyorduk ben siyasetçen gelene insan davayı. Burası da bu Bunu hala anlatmakta zordu çıktı. Önce kendi karşımda. Burası devletimiz, biz ana yasayı kurmuşuz ve bizlere de kamu yararız. Daha doğrudu. İşte kamu görevleri, yargılamaları, Şimdi, ne tabi ise, olursa, bir olursa, o şey ne tabiiyse hangi bir şirkette kurucu diye almasınlar bu şeyler. Bu yasaya göre ne işler böyle bu görevi Dedi ki rozeti ve kimliğini, yani parti rozeti ve parti kitabını dışarıda bırakın. Burada herkes eşit, aynı mesafede olacaksınız. Önce kendi siyasi partileri gibi bir şey teşkilatı vermiş olmalıdır. Nasıl olur? Sanki siyasi partilerin bir zirimi gibi atıyor. Veyahut da bir ağalık gibi diyorum. Yani sift falan da diyor. Ağalık gibi, burada bir seçişi işte başlar. Bu oran ağası da istediğini yapar. Herkes veriyor. Şunu yap, bunu yap, bunu, yap, bunu ver. Bir şey yok. Yani belediye başkanı, belediye başkanı, oradan meclisi var, encümeri var. Örgüsel yapısı var, başkan yardımcıları var, imanlıkları var vesaire. Herkesin görevleri var, görev tamamlarını yaptık. plan hazırladık, bir plan hazırladık. Mesela kendi elemanlarımıza bunu öğretmekte zorlanıyoruz. Yani yazılı olarak veriyorsunuz, böyle bir şey var. Onun için işte bilimsel düşünce, bilimsel yaşam, bilimsel çalışma Oldusunu içselleştiremediğimiz için çok Bir de tabii bunları maalesef mantıksız için engeçimde için. <gülüyor> Bazıları derler mantığın bittiği yerde askerlik başlar. Bazısı da mantığın bittiği yerde bürokrasi başlar falan gibi. Hepsinin bir kendine özgü bir mantığı var tabii. Askerliğin de bir mantığı var. Asker kısa dediğim insan öldürmek kısa da. ama. Hiç milli savaş bakanlığı yoktu, Milli savunma bakanlığı veya yani neyse işte savunma bakanlığı derler. Bir tane savaş bakanı olduğunu gördüm. Mehabat, Kürt Cumhuriyeti kurulmuş. İki milyar sonra. 36-38 arası. Orada Mullah Mustafa Barzani var şimdi. Barzani'nin babası, Savaş Bakanı. Savaş Bakanı da orada Savaş Bakanı var. İki yıl egemenlik sürebiliyor. Rusya'da, İran'ın saldırısı sonucu yıkılıyor. Tek savaş bakanı da orada gördüm. Hepsi savunma bakanlığı. Ama tabii, maalesef çevremizde görüyoruz. Hem ülkemizin içinde hem de ülke dışında insanlar işte bilimden uzaklaştıkları sürece gerçekten akıllarını kullanmadıkları sürece çok acı çekiyorlar. Bizler de çekiyoruz, Yüzüyoruz ki onların komşularımız, kardeşlerimiz, arkadaşlarımız. insan her şeyden önce. Ama yine Cumhuriyet'in kuruluş felsefesinde yurtta ve dünyada barıştan sunuyor. Yani yurtta ve de dünyada barış. Çünkü barışın olmadığı yerde hiçbir insan huzur mutlu olamaz. Bunun için sevgi oluşturma eğer bilimsel düşünebilirsek sevgi dolu Mantığımızı inşallah buna yayılacak. Çalıştık. İnşallah. Onun <gülüyor> için gerçekten sizlere bu tür çalışmalarınız çok anlamlı. Çok yani. Ben hepinizde tekrar hoş geldiniz diyorum. Hocama teşekkür ediyorum. Bu nazik jesti için, jestiniz evet. evet. için teşekkür ediyorum. Gerçekten senin başka... E, Biraz fazla güzel... uzattım ama kusura <gülüyor> bakmayın. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> her seferinde güzel şeyler söylüyorum. Mağaranın kirlenmesiyle, bunlar herhalde toplantıda e, bir şeyden bahsetmiştik haber ederseniz e, Mahmara'da olmayanlar arasında hat, leş, lehte yok vardı. Ya işte evet. Bu. Yani burası hakikaten çok büyük. Büyük haber, büyük mezvelilikçi. Ve e, Sayın Başkan'ın gerçekten büyük başarılı çalışanları karşısında kaybolunu yedi ama Kendisi şeyden bahsetti, e, renkten bahsetti. Umarım mantık derneği veya cemiyet bulursa bize de burada bir ada yer verir. de re, Renkli mantıoğlu da bence, evet, bence ideal bir yer ya, yani. burası. Evet. O var. Yani o kendisiyle arası. artık bize bir evet. yer verirse. <gülüyor> <içinde gülüyor> ne demek? Şey yaparsak biz önce bir yol alıp, zaten şimdi en güzel tarafı mantıksız bir şey yapmayacak mısın? Evet. <gülüyor> hani mantıksız gecinden geçiriyoruz. <gülüyor> yani her istediğimiz mantıklı olacaktır. Ondan en <gülüyor> Ve <gülüyor> çok katı tabii mantık kuralları var. <gülüyor> Sayın başkanım, gerçekten çok teşekkür size. Ben teşekkür ee, ediyorum. Birlikte e, e. oluruz tekrar. Akşam i̇yi, zaten iyisiniz. umarım evet, bir de beraberiz. afet bakı toplantısı var. Bizim birkaç şey şarkı olduğu için böyle afet çalışmaları da bir akşam on yere katılacağım ama akşam yemekte tekrar. İnşallah. E, Adı hakasen şey. Türkiye'nin yani İstanbul'da Türkiye'nin bir gözde değil. Evet. Zaten hangi yabancı gelse her buraya gelmek için eve yandan getiriyorum evet. e, misafirlerimizi. Herkesten bu alansı güzel işte bir yer, şehrin yakınında kadar kurumuş. Bundan Tabii. sonra daha iyi olacaktır. Sayenizde... Daha işte 5 bin bir plan yapıldı. Ben çok e, konuştum için. şimdi bir de daldan dala atalım. Da. Biraz sohbet havasında alsın diye sıkmayayım istedim. Bir, bir, bir, bir, bir, bir planı da İller Bankası'nda ihale sürecine yani işte %75 HİB'i aldık. E, %25'inde kredilendirerek sanıyorum yıl içerisinde onu yapacağız. Önemli olan bu tarihi dokunun korunması. Onu koruduğumuz vakit hem kültürel evet. korunacak. Tabii aynı zamanda doğal yaptı. Doğaldır. Geçenlerde bir yangın çıkmıştı evvelerde de maalesef. O konuda işte buradaki kamunun sağlıklı bir örgütlenmesinin olmaması da etkisi çok. 300 polis memuru var, biz 19 davıta memuru. Yani sürekli olarak yönetim yapacaksınız. Yazları işte ek personel istiyoruz, üç yerden diğer, beden, diğer beden. maalesef göndermiyorlar, gönderemiyorlar bizim de yetersiz diye. Ee, Farklı bir model veya da farklı bir anlayışla yönetilmesi gerekiyor. Klasik belediyecilik kurallarını burada uygulamaya kalkarsanız işte hemen her alanda sorun yaşanıyor. E, o müzeyi de göreceksiniz. Orası tam bir çöplük mevbeli bitti. Birkaç bin metre kaybı kalan çöplerle, morozlarda vesaire doldurulmuş. 300 yüz küsür at cesedi çıkmıştı orada. Evet tam. bakın, 300 küsür tane at cesedi çıkmıştı. denen bir hastalık var. İnsanlara da ulaşabiliyor. İşte atlarda sık bir şekilde denetlenmesi gerekiyor. Zaman zaman da hani atlar maalesef öldürüliyor aslında olduğu vakitler çok eziyet ediliyor aslında siz de e, okuyorsunuz büyükşehir belediyesinin sorumlusu da çok ilginç bir şey bu fayton ulaşımı taşımacılığı toplu ulaşım sayılar büyükşehir belediyesinin yetkili görevli sorumlusu Geçenlerde onda isparka İspark'a ispark İspark ahır işletiyor burada. Bu öyle çok gayet şeyler şeyler. Hani mantık. Mı? Hiçbir mantıksal şey yok. Biz burayı devredin diye belediye meclisinden karar aldık, gönderdik, reddettiler. İspark ahır işletmez. Siyahin yönetmenine ait bir ortaklık işletiyor. Yani burada. Bir de adalardaki yollar, yaya yolu diye kurulumun kararı var. Dedi ki burada toplulaşım olmaz. Devredeceğimize bir sorunu biz burada. Sektörle birlikte çözelim. Hayır dedi. İspak Genel Müdürü geldi. Burada 30 kişi toplandı. İşte ben onlara bir dirifim verdim. Neler, sorunlar, görsel olarak neler kimçedir, nelerle uğraşıyoruz, nerelerle? Gerhal çözeceğiz falan dediler ama yani maalesef çözemeler İşte bir tarafta kirlilik, bir tarafta zayıf hastalık ve altların koşulması, bir tarafta parkon sürücülerini veyahut sahiplerini kurallara uymamaları oldukça e, sıkıntılar da vardır. Bunlara da açmaya çalışacağız. Dediğim gibi her şeyden önce mantık evet. ve ilimi biraz tabii e, onların yanında aklımızı kullanmadık. Süretim, de hep <gülüyor> ilgiliğiyle var. var. olmuyor. Böyle olmadığımız için bu sorunları yaşıyoruz. Aslında bir tanesi benim için böyle ciddi sorun olarak değerlendirilecek veya söylenecek konular bile çok basit çözüm. Oturup bir araya geleceğiz. Bu diyor artık mantıksal çelişkiler. Dahaсеп bunu yapamıyoruz. Bürokrasi de içmiş ya. Bir şey yok. Aklı ne böyle eğer böyle yaparız <gülüyor> Ben çok teşekkür ediyorum Teşekkür ederim. Bak, teşekkür